أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلي وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحيمين آمين أوه. إن شاء الله ببنم دكي درس المس Nefs, yani nefisleri tezkiye etme, arındırma, temizleme. Ve dediğimiz gibi nefislerimizi arındırırken de sahabeleri tanıyacağız. Ve onlar nefislerini nasıl arındırmışlar, nasıl amel etmişler. Çünkü onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinde yetişmişler. Dolayısıyla onlar bizim için de örnektirler. Onlara bakarak biz de kendi nefislerimizi ne yapacağız? teskiye edeceğiz, temizleyeceğiz, arındıracağız. Ve e, bilindiği üzere Allahu Teala Celle Celaluhu sahabe-i razı olmuştur. Genel anlamda. Sahabe ismini taşıyan yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, onun meclislerinde bulunmuş, ona arkadaşlık etmiş ve iman üzere ölmüş kişilere sahabe, sahabe denir. Bundan tabi münafıklar müstesnadır. Münafıklar da Hz. Resulullah görmüşler. Aleyhisselatü Vesselam. Onunla beraber yaşamışlar. Belki cihada da çıkmışlar. Fakat iman üzere ölmemişler. Küfür üzerine öldükleri için onlar onun sahabesi değiller. Ama geri kalan kişiler sahabesidir. Bu konuda ihtilaf edilmiş. Sahabe kimdir? Değişik e, tanımlar var. İşte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere görmesi ve ondan sonra iman üzere ölen kişilere sahabe denir diyenler olmuş. İşte Hz. Resulullah'ı görmüş, en azından bir iki savaşa katılmış ve bir iki sene beraber yaşamış ve iman üzere ölmüş kişiye sahabe denir. Bazıları hayır daha uzun süre Hz. Resulullah'la beraber bulunmuş, onun terbiyesinde yetişmiş ve iman üzere ölmüş kişilere sahabe denir diye ihtilaflar var ehli i Sünnet arasında, yani uleması arasında. Genel anlamda yani Resulullah Efendimiz'le beraber yaşayan ve iman üzere kişi e, iman üzere ölen o kişiler sahabe-i kiramdır ve Allah-u Teala onlardan genel anlamda onlardan razı olduğunu beyan etmiştir. Bazı ayetlerinde ve bazı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde onları met etmiştir. Örneğin Estaizu billahü ve sâbikûne el-evvelûne minel muhâcirîne vel-ansâr <gülüyor> vellezîne atteba'ûhum bi-ihsâni anhum ve radu'an Töbe suresi 100. ayet. O İslam'a ilk giren, İslam'a e, ilk girenler, özellikle muhacirlerden ve ensardan, İslam'a ilk girenlerden ve bunlara güzellikle tabi olanlardan, Allah razı olmuştur ve onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İslam'a ilk giren, muhacir ve ensar ve bunlara güzellikle tabi olan, yani tabi'in, Bunlardan Allah razı olmuştur diyor. <gülüyor> Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Başka bir ayette allah Teala diyor ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ O ağacın altında sana beyat eden e, sahabeden Allah razı olmuştur diyor. Ve rivayetlere göre o ağacın altında yani بَيْعَةُ <gülüyor> الرِّدْوَانِ Değil mi? Rıdvan beyatına katılan sahabenin sayısı ee, 1400 kişiymiş 1400 sahabe katılıyor ve teker teker beyat ediyorlar bir rivayet var diyorlar sadece bir münafık müstesna o gelip beyat etmiyor onun haricinde geri kalan bütün sahabe ya Resulullah neyi emrediyorsan ölüme beyat ediyoruz savaşılacaksa savaşalım barışacaksa barışalım nereye gideceksek ne yapacaksak biz hazırız beyat ediyoruz diye Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat vermişler ve allah Teala bu beyattan razı olmuş. Ve bu beyate katılanlardan da razı olmuş. Özellikle de başlarında kim var? Hz. Ebu Bekir var, Hz. Ömer var, Hz. Ali ve vs. geri kalan sahabeler var. Hazreti Osman yok, onu da Mekke'ye göndermişti. Müşriklerle konuşması için. Ve onun ölüm haberi gelmişti Hz. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu kesin değildi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat aldıktan sonra Demiş ki işte eğer Hazreti, eğer Osman hayattaysa işte ben onun yerine beat ediyorum. Ve onun beatini kendi nefsiyle yapmıştır. Ama o eğer şehit olmuşsa zaten o bundan müstesnadır. Ee, diye eğer hayattaysa da Hz. Resulullah onun adına beat etmiştir. Dolayısıyla o da bu beatin içindedir. Bu da neyi gösteriyor? Yani Şiilerin Özellikle sahabeleri tekfir etmesi ya da tefsik yani fasık kılması ya da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra mürted olmuşlar haşa. Emanete ihanet etmişler, Hz. Ali'ye hilafeti vermemişler, zulmetmişler, irtidad etmişler ve buna benzer sözlerine balta vuruyor. Ve onlar demek ki bu ayete göre hareket etmiyorlar. Bu ayette 1400 sahabeden Allah'ın razı olduğunu beyan ediyor. Ve az önceki ayette, yani muhacir ve ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar, değil mi onlardan razı olduğunu beyan ediyor. Bir hadiste aleyhissalatü diyor ki, خَيْرُ ümmeti قَرْنِي Ümmetlerin en hayırlısı benim asrımda yaşayan insanlardır diyor. Yani sahabe-i kiramdır. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Fazilette sonra gelenler ve daha sonra gelenler gelir. Demek ki en faziletli nesil Hz. Resulullah s.a. döneminde yaşayan nesildir. Fazilette daha düşük olanlar sonraki gelenler ve sonraki gelenler. Yani burada üç tane nesil sayıyor sahabe tabi'in etba'at tabi'in. Bu hadisi de Buhari rivayet etmiştir. Evet. Sahabenin ile ilgili ayet ve hadisler çok. Dolayısıyla burada saymayacağız. Kur'an'ı okuyan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini okuyan özellikle فَضَائِلُ Sahabe, yani sahabenin fazileti diye muhaddisler bab açmışlar oradan okuyan görecektir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem övmüştür. İşte bu sahabe peki neden böyle övülmüştür? Neden Allah razı olmuş onlardan? Onları bu hale getiren sıfatları neydi? Ne yaptılar ki bu dereceye ulaştılar? Bu bizim için önemlidir. Yine bir ayette allah Teala müşriklere diyor ki müşrikler için فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse onlar hidayeti bulunlar. Sizin iman ettiğiniz gibi. He bu da bize bir kural veriyor. Demek ki sahabenin iman etme şekli ve imanları bizim için nedir? Örnek teşkil ediyor. Örnek teşkil ediyor. Ve onlar gibi iman edersek biz de o zaman hidayette oluruz. Onlar gibi iman etmezsek, muhalefet edersek o zaman Allah'a muhalefet etmiş oluruz. Çünkü hangi imanda razı olduğunu allah Teala beyan etmiştir. Bu de yine Şiilere ve sahabeye karşı kalbinde hastalık bulunan kişilere nedir? İndirilen yine bir baltadır. Allah tarafından bir reddiyedir. O zaman bize düşen Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, hidayete ulaşmak istiyorsak ve onların nasıl Allah onlardan razı olmuşsa, bizden de razı olma, olmasını istiyorsak o zaman onları çok iyi tanıyacağız. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları nasıl terbiye etmiş? Hangi sıfatlarla onları sıfatlandırmış, alıştırmış, eğitmiş? Biz de kendi nefislerimizi böyle terbiye edeceğiz, sıfatlandıracağız ve böylece Allah'ın rızasına ne yapacağız? Ulaşacağız. Burada Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin de bir sözü var. Bir vasfı var. Onları anlatan. Bunu da inşallah aktarayım. Kısa kelimelerle onların gerçekten ne kadar güzel yani hallerinin durumlarının olduğunu beyan ediyor. Diyor ki وَلَمْ يَزَلِ الرَّسُولُ Sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ terbiyeten, يُرَبِّهِمْ تَرْبِيَةً دَقِيْقَةً عَمِيْقًا Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çok ince çok eee e, de çok ince ve hassas bir şekilde onları terbiye ediyordu. ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويزكي جمرت <gülüyor> قلوبهم. Kur'an onların nefislerini teskiye ediyor ve kalplerindeki o ateşi de koru da büyütüyordu, alevlendiriyordu. ولم تزل مجالس الرسول sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve meclisleri, o ilim meclisleri, iman irfan olan meclisleri onları dinde sabit kılıyordu. Hazreti Resulullah'ın meclisine gitmekle gün be gün dini öğrenmekle Allah'ın dini onların nefislerinde daha çok sabitleşiyordu. Ve uzufen ani şehvetlerden uzaklaşmaya başlıyorlardı. Dünyanın geçici olan, fani olan şeylerinden ve tefaniyen fi sabilil mardat Allah'ın rızasını kazanmak için her şeylerini feda etme. Ve haninen cenne ve cenneti cennete özlem duyma. Hz. Resulullah'ın meclislerine katıldıkça, Aleyhissalatu vesselam meclislerine fatıldıkça cenneti bir o kadar özlemeye özle, özlüyorlardı. Ve hirsan alel ilm ve sürekli ilme karşı hırslı olurlardı. İlim öğrenelim, ilim öğrendikçe imanımız artsın. Ve böylece Allah'ın rızasına daha çok yaklaşırız. İlim öğrenme aşkı, şevki vardı da Örneğin mesela bunlardan birisi Ebu Hureyre radıyallahu anhü. Bir rivayette diyor ben karın tokluğuna Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ilim öğrenirdim. Bu Hacir Ensar çarşılarda gezerken işte alışveriş yaparken dünya ile uğraşırken ben her şeyi bırakmıştım. Sırf Allah'ın dinini öğrenmek için karın tokluğuna Hazreti Resulullah'a giderdim. Ve bazı rivayetler geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhü açlığından dolayı düşüp bayıldığı rivayetleri geliyor. Ve hatta diyor beni deli zannederlerdi. Ve hatta sarı hastalığına yakalanmış. İşte o yüzden bayılan fenalık geçiren birisi olarak zannediyorlardı. Ve üstüme de çıkarlardı diyor. Ben düştüğüm zaman ve hatta buna benzer haller yaşadığım zaman halbuki ben açlığından dolayı yapıyordum. Yani yiyecek bazen bir şey de bulamıyordum. Ben niye gidip çalışmıyordum? Sırf ilim öğrenmek için. Çünkü yani çalışırsam belki Hazreti Resulullah'ın hadislerini öğrenemeyeceğim. ilim talep edemeyeceğim. Olsun her şey feda olsun. Yeter ki yaşayacak kadar böyle yiyecek bulayım. Ondan sonra geri kalan bütün vaktimi ne, ne yapayım? Allah'ın dini için harcayayım. Ve o samimi olan Ebu Hureyre radıyallahu anh'u her ne kadar Şiiler onun hakkında kötü sözler sarf etmiş olsa haşa yalancı demiş olsalar da Haşe sümme o sahabe, Allah'ın ondan razı olsun o sünnete en büyük hizmeti verenlerden yine birisidir. Ve takriben 5226 tane hadis rivayet etmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden en çok hadis rivayet eden de Ebu Hureyre'dir radıyallahu anh'u. Bu kadar büyük bir hizmeti olmuştur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiştir. İşittiğini unutmaması için, işte ilim öğrenmesi için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cübbesini çıkartıyor, dua ediyor, sonra giyin diyor cübbesini giydikten sonra duyduğu hadisi bir daha unutmuyormuş. Ve kendisi tabi çok zeki ve çok hırslı ilim öğrenmeye karşı ve gerçekten de sünnete çok büyük hizmet etmiştir. Ondan sonra gelen en çok hadis rivayet eden de Hz. Ayşe'dir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hz. Ayşe. Onlar böyle hırslıydılar ilime, ilim öğrenmeye. Örneğin Hazreti Ömer'den rivayet geliyor. Diyor ki bizim benim bir dükkanım vardı diyor ortağımla. Bir gün ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına giderdim. ilim öğrenirdim. O gün ortağım dükkanda durdu diyor. Ertesi gün e, olunca dönerdim. Ortağıma Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği, anlattığı şeyleri ortağıma anlatırdım. O gün de o giderdi Hazreti Resulullah meclisine ben çalışırdım. O da geldiği zaman ertesi gün bana aktarırdı Hz. Resulullah'tan neyi öğrendiğini aktarırdı. Bu sefer ben giderdim. Gün aşırı gidermiş. İkisi böyle giderlermiş, birer sefer, birer sefer ve her seferinde neyi öğreniyorlarsa biri diğerini aktarıyor. Düşünün yani ilme olan e, hırsları aşkları bu derecedeydi. Evet. وحرصن على العلم وفقهن في الدين دني anlama konusunda, fıkh etme konusunda çabaları vardı. Fıkıh demek dini öğrenmek, anlamak demektir. Bir hadiste Aleyhi Sattas'ın diyor ki, "Men yuridillahu <gülüyor> bihi hayran, yufqehu fi'd-din." Allahu Teala kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Yani dini anlamaya başlar. İşte dini anlayan, dini tanıyan bakın sadece ilmi yüklenmek değil. Yoksa ehli kitap da yüklenmiştir. Öğrenmişler, yüklenmişler ama amel etmemişler. Ve allah Teala onları kitap yüklü eşeklere benzetmiştir. Amel etmedikleri için. Önemli olan ilmi taşımak değil, ilmi anlamak, dini tanımak, anlamak ve onu hayata dökmek. İşte o insanlara fakih denir. Ve selefi salihin ancak dini öğrenip de hayatında gösteren, ve insanları buna davet eden kişilere fakih derlermiş ve hatta de alim derlermiş. Yoksa eğer sadece işte ilim kesesini doldurup işte alim olarak gö kendisini göstermek için bu amaçla ilim öğrenen kişilere alim demezlermiş, ilim taşıyıcısı derlermiş. Kesinlikle bu insanlara fakih de demezlermiş. Evet. وَمُحَاسَبَةً nefsi Nefislerini hesaba çekerlerdi diyor. يُطِعُونَ fil فِي الْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَةِ Zor anlarda ve kolay anlarda. Hoşlarına gitse de gitmese de her seferinde Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve e itaat ederlerdi. isyan etmezlerdi. İsrail onları gibi işte ey Allah'ın Resulü sen ve Rabbin git savaş. Eğer o kayyum oradan çıkarsa biz de geliriz. Eğer hayır orada onlar Orda bulunulasa biz savaşmayız, biz burada oturacağız. Diyen Beni ısrar gibi değillerdi. Ya Rasulullah e, denize de sürsen atını, biz de denize sürmeye hazırız. bizden ne istiyorsan feda etmeye hazırız. Ya Resulullah Bedir savaşında ve buna benzer durumlarda hep fedakarlıklarını hep göstermişlerdir. O yinferun fi sabilillahi khifafan ve thiqalan. Hafif hafif, ağır ağır ya da toplu toplu, fert fert Allah yolunda cihada çıkarlardı. Cihad çağrısı olduğu vakit. Benim işim gücüm var, ben gidemem, benim çoluk çocuğum var. İşte dükkanımı ben bırakamam, ticaretim var falan demezlerdi. Ve üç, üç kişi vardı Tebük Savaşı'na gitmeyen. Herkes bilir bunu. Sırf bazı dünyavi şeylerden dolayı ve biliyorsunuz başlarına neler geldi değil mi? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra ve onları hesaba çektikten sonra herhangi bir bahanenin olmadığını da görünce Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan yüz çevirmiş, küsmüştür. Ve sahabe-i kiram da onlardan yüz çevirmiş ve bu elli gün sürmüştür. Düşünün hanımları bile onlardan yüz çevirmiş. Selam veriyorlar, selamları alınmıyor. Konuşuyorlar, konuşulmuyor bunlarla. Artık ilişkiler kesilmiş. Nasıl oluyor da Hz. Resulullah'ın emrine muhalefet edersiniz? Ve dünya bunlara daralıyor artık. Mahvoluyorlar, tövbe ediyorlar, ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Özürlerini beyan ediyorlar. 50 gün sonra Allahutaala Teala bunların tövbelerini kabul ediyor. Düşünün yani mesele bu kadar hassas. Dolayısıyla onlar da Hz. Resulullah'ın emrini işitir işitmez. Cihad mı emredilmiş? Yallah hemen cihada. İnfak mı edilecek? Hemen infak. Teslimiyet vardı diyor ki kat خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال 27 مرة 10 10 sene içerisinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ile beraber yani Hazreti Resulullah'ın komutasında 27 kere cihada çıkmışlardır. Düşünün 10 sene içerisinde 27 kere Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ile beraber cihada çıkmışlardır. Bu ne anlama geliyor? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve 10 sene içerisinde 27 kere cihada bir fiil çıkmıştır. Devamında وَخَرَجُوا بِأَمْرِهِ لِقِذَا لِلْعَدُوِّ اَكْسَرَ مِنْ مِئَةَ مَرًّا ve رَسُولُ الله'ın emriyle de yüz kereden fazla savaşa çıktılar. Yani Hz. Rasulullah'ın eşliğiyle değil seriye seriye bazen gönderiyordu ve hatta ordu gönderiyordu. Hz. Rasulullah'ın da emriyle bu on sene içerisinde 100'den fazla da diyor cihada çıktılar Bunun manası ne? Demek ki 10 sene içerisinde 127 kere Cihada çıkılmış Allah bilir bazı sahabeler belki Burada 20, 30, 40, 50, 60, 70 kere Böyle çıkan Sahabeler olmuştur Ve bu bu süreye Yani bölünecek olsa Allah bilir belki her ay, her 2 ay Her 3 ayda bir, her 4, her 6 ayda bir Cihada çıkılmış Böyle bir teslimiyet yani bu Dile kolay şu, şu anda biz Konuşuyoruz bunları ama bunları icraata dökmek kolay değil yani her Seferinde belki her iki ayda bir Yani cihada Çıkılması ne demek Bunun akabinde ölmek var Sakatlanma var esir düşme var Bunun çileleri çekiliyor Şimdiki gibi uçağa atla Falan bölgeye git iki saat sonra Otobüse atla uyuyarak Otobüs seni oraya gitsin götürsün Uyandığın zaman öbür memlekete ulaşmışsın. Klima çalışıyor. Soğuk günlerde sıcak, sıcak günlerde soğuk ve ikram ediliyorsun. Yani o araçların içerisinde. Yani böyle bir sefer var. Bir de deve sırtında soğukta, işte efendim mesniliğim sıcakta, ee, dağlık dağlık olan bölgelerde ve her türlü ha, yani hava şartlarında bölgelere göre sefer etme. Düşünün eski seferler belki işte bir iki gün üç gün beş gün on gün on beş gün bir ay iki ay süren seferler olurmuş ama şimdiki seferler en fazla iki gün bile sürmüyor yani şu anda imkanlar gün be gün çoğalıyor ve seferler birkaç saate ne olmuş düşmüş ve rahat bir ortamdayım. Dolayısıyla Sahabenin gerçekten çekmiş olduğu çileler, yapmış oldukları fedakarlıklar çok büyük. Evet. Fehana aleyhim ettahalli aned dünya, Vehanat aleyhim razi'atu auladihim fi nufusihim. Yani dünya ve çocuklar artık onları dünyaya bağlamıyordu. Dünyanın geçici olan şeyleri onları dünyaya bağlamıyor. Artık onlar için basitti. Dünya mı gidecek? Çoluk çocuk mu gidecek? Feda olsun. Allah yolunda feda olsun. وَنَزَلَتِ الْاَيَاتُ بِكَثِيرٍ مِمَّا لَمْ يَأَلَفُوهُ وَلَمْ يَتَعَوَّدُوهُ Beki alışmadıkları ayetler gelmişti, hadisler gelmişti, emirler gelmişti, nefislere zor gelen, alışmadıkları şeyler, emirler geliyordu ve ne yapıyorlardı? İtaat ediyorlardı nefislerini ona göre artık hazırlıyorlardı ve بكل ما يشق على النفوس ايتيانهم في المال والنفس والولد belki mal konusunda çocuk konusunda aşiret konusunda feda edilmesi gereken şeyler ağır şeyler vardı ve bunu feda edip yerine getiriyorlardı eminleri. ve kad dahilu fi's-sinn kaffatan bi-kulubihim ve jawarihihim ve arwahihim İslam'a kalpleriyle ruhlarıyla nefisleriyle topyekün girdiler sadece işte biz Müslümanız deyip sözleriyle Müslüman ama amelleriyle gayrimüslim gibi olmadılar. İçleri nasılsa dışları da böyleydi. Kalplerinde ne varsa dışarı yansıyan da buydu. La yushaqunur <gülüyor> rasula min ba'd ma tabayyana lehum huda. Onlara hidayet göründükten sonra Hz. Resulullah isyan etmiyorlardı. Ve le yeciduna fi enfusihim haracan mimma kadha. Resulullah Neyin hakkında hüküm vermişse nefislerinde herhangi bir sıkıntı da duymazlardı. Ya Resulullah neyi emrettin? Semi'ne vata'ne edenlerdi. İşittik ve itaat ettik. Şimdiki gibi ya işte böyle bir hadis varmış ve hatta böyle bir hüküm varmış. Ya bunun fetvası yok mu? Bir gezelim acaba alimler ne diyorlar? Ya yani bize bir çıkar yol yok mu? İşte gerçekten ağır bu hüküm gibi bakmıyorlardı mesele. Ne hüküm gelmiş tamam. Semi'ne vata'na. Ehli kitap o lanete uğramış olanlar ne diyorlar? Semi'ne vata'na. İşittik ve isyan ettik. Ey Allah'ın peygamberi. istediğin kadar konuş. Biz sana tabi olmayacağız diye gerekirse rahat rahat söylüyorlardı. Ama sahabe böyle değildi. Semi'ne vata'na. Kesinlikle itiraz yok. Ve biliyorsunuz meşhur olan Kıssahani Hazreti Ömer'e geliyorlar. Bir Yahudi ile bir münafık işte diyor, Yahudi diyor ki, ya Ömer diyor, senden önce Resulullah'a gittik diyor, aramızda hükmetti, bu adam yanımdaki adam kabul etmedi, Hazreti Ebbekir'e gittik, aynı şekilde hükmetti, bu adam kabul etmedi, sen de bari hükmet, bak böyle de bilgin olsun ya, yani. bu adam böyle şey yapıyor, sen artık hükmet, artık ben dize göstereceğim, öyle mi diyor münafaa, evet diyor, doğrudur, o zaman biraz bekle diyor. İşte gelip hükmedeceğim aranızda, gidip kılıcını kapıyor ve gelip bu münafığın kafasını kesiyor. Yani onların hükmüne rıza göstermeyenin hükmü de benim yanımda hükmü budur diyor, kafasını kesiyor. Ve bu rivayet İbn İteme rahmetullahi zikrediyor yani. Mesela bu kadar ciddi. Ancak münafıklar itiraz ederlerdi. Münafıkların da sayısı belliydi yani. Evet. Ve la yekunu lehum khiyaratun min ba'dema emra au neha resulullah bi şey emrettikten sonra seçme hakları yoktu. İtiraz etme hakları yoktu. Hemen itaat ederlerdi. Ve asbahu fi'd-dünya rijalul Dünyada ahiretin adamları oldular. Ve fil-yevmi rijalul Bugün de yarının adamları oldular. La tujzi'uhum musibe ve la nimet onları kibir etmeye, işte büyüklenmeye iteklemez. Hiçbir musibet onları işte isyan etmeye ve hatta Allah'a karşı gelmeye böyle bir şeye iteklemez. Sebep olmaz. la يُجْغِلُهُمْ فَقَرٍ Fakirlik onları Allah yolundan meşgul etmez. وَلَا يُضْغِيهِمْ غِنَا Zenginlik de onları azdırmaz. Zenginleştikçe azmazlardı. Şimdiki insanların azdığı gibi. وَلَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ Hiçbir ticaret onları Allah yolundan, ilim öğrenmekten, amel etmekten alıkoymazdır. وَلَا يُر۪يدُونَ عُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Onlar yeryüzünde büyüklük taslamak, fesat çıkarmak da isteyen bir topluluk da değildi. Bir beldeyi fethettikçe oraya İslam'ı götürürlerdi. Güzel ahlakı götürürlerdi, adaleti götürürlerdi. Orayı sömürmezlerdi. Orada fesat çıkarmazlardı. İstedikleri gibi emredip hayatlarına bakmazlardı. Zulmetmezlerdi. Ve أصبحوا للناس القسطاس المستقيم. İnsanlara dosdoğru bir mizan oldular. Ölçü oldular. Kavvamin bil kıstı şuhadâ lillâhi ve lev 'alâ enfusihim ev Allah adına şahitlik şahitlik yaptıkları zaman adaletle şahitlikte bulunurlardı. Velev ki bu anneleri, babaları, akrabaları dahi olsa torpil geçmezler. Allah'ın hükmü neyse, adalet neyse aynen onu ne yapıyorlardı? Tatbik ediyorlardı. <gülüyor> ve daiyyeten ile dinillah ve Allah'ın dinine davet eden insanlar olmuşlardır. Ve böyle sıfatları ne yapıyor? Devam ediyor. Bu böyle kısaca, yani bu Hasan Nedvi'nin vasf, vasfıydı sahabe-i kiram hakkında. Ve inşallah daha da tanıyacağız yani teferruatlı bir şekilde her seferinde inşallah bir iki üç böyle özelliklerini tanıyacağız. Evet. Az önceki anlatıldığı gibi demek ki işte onlar bu sıfatlarla bu halleriyle Allah'ın rızasını kazanmışlardı. Bize düşen deney onları iyice tanımak ve onlar gibi iman edip onlar gibi İslam'a sarılmak. Ee, İmam Malik'in dediği gibi bu ümmetin evveli nasıl ıslah olmuşsa, düzelmişse, sonu da böyle ıslah olur. Ancak böyle düzelir. Başka metodlarla, başka yollarla değil. Akıl yürüterek, bir takım metodlar çıkararak değil. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi nasıl terbiye etmiş, nasıl yetiştirmiş, onlar dini nasıl alıp yaşamışlar o zaman bizler de böyle tatbik edersek, böyle alırsak dini, böyle yetişirsek, o zaman biz de ıslah oluruz diyor. Ve bize reçeteyi sunuyor. Dolayısıyla günümüzde ümmetin düştüğü bu ihtilaflar, bu parçalanmalar, bu tefrikalar, bu dinden uzaklaşma, bu zillet, yani küfrün musallat olması Müslümanlara, zulmetmesi, Allah şeriatının yüzünden kaldırılması, artık zulmün hakim olması, tağutların kanunlarının icra olması, Allah'ın kanununun kaldırılması ve bunun neticesinde doğan fesat. Peki bunlara nasıl çare bulunacak? Nasıl düzeltilecek? Reçete hazır ve e, belli ve çok kolay ve çok açık. Aynen İmam Malik'in dediği gibi bu ümmetin evveli nasıl ıslah olduysa nasıl düzeldiyse o şirkin, o cahiliyenin karanlığından nasıl kurtulup İslam aydınlığına çıktılarsa, işte şu anda biz de bu karanlıklardan kurtulmamız, şirkten kurtulmamız, tağutların emirlerinden kurtulup Allah'a emir etme, emirlerine tabi olma, Allah'ın kulu olma reçetesi işte budur. Aynı sahabe gibi dinimizi anmak, onlar gibi öğrenmek ve onlar gibi hayatımızı aktarmak. Bu gerçekten çok önemli. Sahabe-i kiram direkt Hazreti Resulullah'tan alıyorlardı Aleyhissalatu vesselam ve amellerine bidat karıştırmadan, hurafe karıştırmadan karıştırmadan, tahrif etmeden, değiştirmeden ne yapıyorlardı? Hayatlarını aktarıyorlardı. Ama daha sonraki geçen asıllarda ne oldu? Tefrikalar çıktı. Gruplar çıktı. Haricisi, mürciyesi, işte mutezili, şiisi, sofisi, ve buna benzer fırkalar, bir sürü fırkalar çıktı. Ve herkes dili kendisine göre yorumlamaya başladı. Kafası neye eserse, nasıl nefsi arzuluyorsa ona göre bir din şekillendirmeye başladı. Ve herkes kendi savunduğu dine çağırmaya başladı. Ve o tefrika günümüze kadar da geldi. Ve hem de daha fazla büyüyerek, daha fazla parçalanarak bu ümmet, günümüze kadar geldi yansıdı. Dolayısıyla Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o bahsettiği 73 fırka olacak ümmetim diyor. Ve bunlardan bir kısmı yani bir parçası kurtulacak, geri kalanı cehennemde olacaktır. Dediği o hadise göre demek ki bu fırkalardan bu cehennemlik fırkalardan olmak istiyorsak, olmak işte olmamak istiyorsak o zaman o cennetlik olan fırkayı tanımak zorundayız. Ve onun gibi yaşamak zorundayız. Onu da beyan etmiştir Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i sorduğu zaman Ya Resulullah kurtulacak olan fırka hangisidir? Diyor ki aleyhisselam: vesselam Mâ kuntu ene aleyhi ve ashabi Benim ve sahabemin üzerinde olduğu yol işte o kurtuluşa erecek olan yoldur. Demek ki onlar kurtuluşa erecek. O sahabe gibi iman eden yani dini böyle orijinal haliyle alan bizat hurafe vs. şeyleri karıştırmadan, tahrif etmeden dini böyle alan ve böyle yaşayan grup kurtuluşa erecek. Onun haricindekiler de ne olacak? Helak olacaklar ve ateşe düçar olacaklar. Rabbim bizleri o kurtulan fırkadan inşallah kılmasını niyaz ediyorum. Evet ve inşallah gelecek derslerimizde sahabenin e, geri kalan sıfatlarını inşallah ne yapacağız? tanıyacağız Şimdi İslam'ı anlama metodu nasıl anlayacağız, nasıl şekillenecek beynimiz onun hakkında da inşallah size kısaca bir açıklama yapayım. Bir يَنْبَغِي أَنْ يَتَرَبَّ الشَّبَابُ al عَلَى الْأَدَبِ مَعَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ وَمَعَ رَسُولِهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَىٰ سَلَّمْ Amelen bi kavlillahi azze ve cel Ya eyyüellezine amenu La tuqaddimu beyne yede ve resulihi Hucurat suresi birinci ayet Ey iman edenler diyor allah Teala Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin diyor. Gerek fiillerinizle gerek düşüncelerinizle gerek itikadınızla amellerinizle hiçbir şeyinizle Allah ve Resulünün önüne geçmeyin Sakın sakın Allah'ın ve Resulünün bir konuda emri olduğu vakitte onu ya, kenara iterek size bu konuda herhangi bir hüküm beyan etmeyin. Ya da onları yani kale almama gibi bir duruma düşmeyin. Onlara karşı edepli olun. Terbiyeli olun ve Allah'a ve Resulüne teslim olun. Sakın sakın ola ki Fikirlerinizle, evet, itikadlarınızla, amellerinizle onların önlerine geçmeyin. Kendi din anlayışınızı bu gerçek dinin önüne kesinlikle koymayın. Burada edep takının Allah'a ve Resulüne karşı. Evet, dolayısıyla bizim de ilk terbiye olmamız gereken şey nedir? Allah'a ve, e, Allah ve Resulüne karşı edepli olmak. Allah'a ve Resulüne karşı edepli olmak. Ya Rabbi bu konuda senin bu bu emrin mi var? Tamam semia ne Yani ayette böyle geçiyor da ben şöyle anlıyorum. Ve hatta bence şöyledir değil. Teala ne emrediyorsa ya Rabbi semia Nefsimize hoş gelse de gelmese de itaat edeceğiz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda hadisi var, emri var. Tamam semia ne Nefsimize hoş gelse de gelmese de bence bu şöyledir. Falan alime göre, filan alime göre işte yani dini tahrif etme özellikle yani açıklama değil de bazen tabi alimler çoğu zaman açıklama getirmişlerdir. Yoksa alimlerin getirdik oldukları sözler nedir? Hüccet değildir. Delil değildir. Hüccet Allah'ın Allah emridir, Allah'ın sözüdür ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de sözüdür. Çünkü o yine ne yapıyor? Allah'tan bize aktarıyor. Kendi nefsinden değil. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى diyor. Kendi heva hevesinden konuşmaz. Dolayısıyla gelen emiri ne yapmak? Kabullenmek ve itaat etmek. Bu konuda Allah'a ve Resulüne karşı edepli davranmak. Hz. Ali radıyallahu anh'u diyor ki لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّعِيِ لَكَانَ بَاطِلُ الْخُفِّ أَوْلَ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِ Tabi dil ittiba ile olur. Yani ittiba ederek mantık yürüterek değil. İnsanın aklına göre hareket etmesi değil. Günümüzde birçok fırkanın yani yine düştüğü hatalardan bir tanesi ve da yani bilgili alim olan kişilerin sapıttıkları noktalardan birisi de dini akıllarıyla ölçüp akıllarına uymayan şeyleri atmaları. Bu mealciler mesela. Sünnete karşı hastalık içerisinde olan bir takım insanlar ne yapıyorlar? Akıllarıyla ölçüyorlar ayetleri ve hadisleri. Ve bazı hadisler akıllarına uymuyorsa rahat bir şekilde ne yapıyorlar? Atıyorlar. Ayetler akıllarına uymuyorsa istedikleri gibi yorumluyorlar. Mantık yürütmeye başlıyorlar. Bence bu böyle olacak diyor. Bence bu hadis olamaz. Bu Hz. Resulullah'ın sözü olamaz. Çünkü aklıma uymuyor diyor. Ve istediği hadisi atıyor. Haşe mesele böyle değil. Bu sebeple Hazreti Ali diyor ki eğer din yani ra'i, ra ittiba ile değil de görüş ile yani mantık ile akıl ile e anılmış olsaydı veya buna göre amel edilmiş olsaydı bizler mes zaman meslerimize altını silerdik diyor. Üstünü değil. Abdest alırken ne yapıyoruz? Ayaklarımızın üstüne mes varsa ayaklarımızın üstüne sürüyoruz elimizi değil mi? Altını değil halbuki normalde altı daha çok batıyor, kirleniyor. Onun üzerine basıyoruz. Ama din böyle değildir. Din ittiba iledir. İttibaya yani, ne tabi olma. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl öğretmiş, nasıl emretmiş? İşte üstünü sürme. Tamam o zaman üstü sürilecek. Ama bu iş aklımıza bırakılmış olsaydı biz neyi düşünürdük? Ya işte kirlenen neresi? Altıdır. O zaman altını sileceğiz, üstünü değil. Değil mi? Mantığın böyle olması lazım. Demek ki mantıkla değil yani. ve da bir konuda mantığımız ulaşmıyorsa o konuda Allah'a ve Resulüne teslim olacağız. E bizim mantığımızda bir hata vardır. Eğer mantığımız mantığımızın kabullenmediği bir nokta varsa, gelen bir ayet veyahut da gelen sabit bir hadis varsa o zaman kendi aklımızı suçlayacağız. Haşa Allah ve Resulü'nü suçlayamayız. Bu cahillerin düştüğü hataya biz düşemeyiz bence bu böyle olacak bence böyle olacak değil, ittiba ile. Ve hatta İbn Abbas radıyallahu teâlâ döneminde yani önemli bir mesele şey yapıyor, dikkat çekiyor. Bir ara onun döneminde diyorlar ki ya, ya İbn Abbas sen diyorsun ki şöyle şöyle sünnette şu şöyle şöyle vardır. Ya Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhüme şöyle şöyle yaparlardı ve hatta emir sen bu konuda ne diyorsun? Öyle bir kızmış ki Abdullah bin Abbas vallahi korkuyorum sizin başınıza taşlar yağacak. Ben diyorum ki Allah şöyle buyurmuş ve Resulullah Efendimiz ve şöyle yapmıştır siz bana diyorsunuz Ebu Bekir ve Ömer şöyle yaptılar ve şöyle dediler vallahi korkuyorum ki başlarınıza taş yağacak. Yani belki o noktada Hz. Ebu Bekir'e mesela o noktada sünnet gelmemiştir ulaşmamıştır. Yani hata yapmış olabilir. Hz. Ömer hata yapmış olabilir. Veyahut da hatalı bir şekilde böyle bir rivayet de çıkmış olabilir. Yani onların fiili yanlış anlaşılmış da olabilir. Hz. Resulullah'ın bir konuda sünneti varsa, sözü varsa bitmiştir. Sahabenin sözünün hiçbir ehemmiyeti yok o konuda. Eğer sahabenin, Hz. Ömer'in, Hz. Öbekir gibi sahabenin sözünün ehemmiyeti olmuyorsa, Dolayısıyla hiçbir alimin, hiçbir şahsın da sözünün böyle ehemmiyeti olmaz. Allah'ın ayeti olduğu vakit ve Resulullah Efendimiz sonrasının sünneti olduğu vakit. Evet. Ve yine Allah-u Teala bir ayetinde diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمَانٍ اَيَّكُنَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Bir mümin erkek ve bir mümin kadın Allah ve Resulü bir şey hüküm verdikten sonra onların seçme hakları olamaz diyor. Seçemezler. Bence şöyle diyemezler. Ancak onlara düşen nedir? Teslim olmalarıdır. Yine bir ayette <gülüyor> "Falyahzarullezine yuhalifun an amrihi en tusiba hum fitnetun au yusiba hum azabun alim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani emrine muhalefet edenler dikkat etsinler. Onlara fitne dokunmasından ya da elem, elem verici azap dokunmasından çekinsinler, sakınsınlar. İmam Ahmet'e soruyorlar buradaki fitne nedir? Buradaki fitne kafir olmalarıdır. Yani Hz. Resulullah muhalefet etmek, isyan etmek Allah korusun bu insanı ne yapar? Küfre götürür ve azaba düçar eder Dolayısıyla Hz. Resulullah'ın bir konuda emri neyse semiyane ne atağne denir. Evet. Demek ki bu nokta böyle. Allah ve Resulüne karşı terbiyeli davranmak, Allah ve Resulünün emirlerini her şeyin üstünde tutmak, baş tacı yapmak, benim şeyhim, benim hocam böyle diyor. Sen böyle bir hadis söyledin de fakat benim hocam da şöyle söylemişti. Mesela diye. Haşa ayete karşı hocasının sözü, hadise karşı hocasının sözü, ya da şeyhinin Efendime söyleyeyim hareketi, işte tavrı, kesinlikle bu hüccet olamaz. Onu incelemelidir. Onun hocası neye? Binaen böyle bir şey söylemiştir. Delil sormalıdır. Hocam allah Teala şöyle buyuruyor, Resulullah Efendimiz'in sonrasını şöyle buyuruyor. Sen ise şöyle dedin ve böyle amel ettin. Senin delilin nedir? Ayet ve hadise dayanıyor musun? Baktı ki ayet ve hadise dayanmıyor. O zaman diyeceğiz kusura bakma yani. Senin sözün ve taamelin bu konuda geçersizdir. Çünkü bizim için esas olan nedir? Allah ve sözleridir. Bize olan eminleridir. Ve burada da ne yapılmış oluyor bu kaideye göre? Taassub yani gereksiz yere olan taassub ne yapılıyor? Atılıyor. Alimlere, şeyhlere, işte büyüklere karşı taassub. Müşriklerin düştükleri şirkin sebebi de taassub etmeleriydi. Babalarımız, atalarımız böyle demiyordu. Böyle yapmamışlardı. Böyle yapıyorlardı. Biz de onlara tabi oluruz. Diye ne yaptılar? Hazreti Resulullah isyan ettiler. Şirk içinde kaldılar. Günümüzde de birçok böyle dalalete düşen fırka belki gerekirse şirke düşen fırka da ne diyor? Benim şeyhim, benim hocam böyle emretti diyor. Ona böyle gelmiş diyor. Bu kadar ulema biri diğerine böyle aktarmıştır. Dolayısıyla ben de bunlara tabi olurum. Bu mesele böyle gelmiş, böyle gidecek. İncelemez yani. Gerçekten bu yaptıkları Allah ve Resulü'nün hükümlerine mutabık mıdır? Yoksa çelişkili midir? Maalesef birçok kişiyi, cahil olan kişiyi ne yapıyor? Bu noktada araştırmıyor, okumuyor. Ve kendisi de müşriklerin düştüğü o hataya düşüp, tahsül neticesiyle, Allah'a isyan ediyor. Gerekirse o isyanı dediğim gibi şirk de olabiliyor, haram da olabiliyor ve hatta daha hafif de olabilir, mekruh da olabilir. Bu konuda demek ki bize düşen İslam'ı çok iyi tanımak. Allah, Allahu Teala ne buyurmuş, ne emretmiş? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bize nasıl açıklamış, nasıl yaşamış, sahabe-i kiram onu nasıl almışlar, nasıl öğrenmişler, nasıl tatbik etmişler, bunu öğrenirsek inşallah gerçek sahih olan İslam'ı öğrenmiş oluruz. Ama ayet ve hadisin haşa önüne ya da ayet ve hadisi işittikten sonra hocamızın amel ettiği gibi biz de amel edersek taassupla yani araştırmadan o zaman hocamızın öğrendiği ve çizdiği bir din üzerine oluruz ki onu o zaman taklit etmiş oluruz. İsabet ederse biz de isabet etmiş oluruz. O sapıklığa düşerse o zaman biz de sapıklığa düşeriz. Allah korusun bu da tehlikelidir. Ee, burada tabi şu an bu akla gelmesin. Alimleri bir kenara atalım. Okumayalım, araştırmayalım. Kale almayan değil. Haşa. Alimleri tabii ki okuyacağız. Özellikle bu konuda uzman olan Rabbani o alimler, o müştehid olan alimler. Onlardan istifade edeceğiz. Ama her zaman da araştıracağız. Delil nedir? Asıl meselenin aslı nereden kaynaklanıyor? Ve o konuda en sahih olan, en kuvvetli olan görüş nedir? Hangisi daha çok delile dayanıyor? Onu ne yapmak? Ona sarılmak. Evet. Ve dersimi inşallah burada bitiriyorum. Gelecek olan, gelecek inşallah derslerimizde diğer kurallara geçeceğiz inşallah. Bilimizi alma ve tadil etme konusundaki metodumuz nasıl olmalı? Neye dikkat edeceğiz inşallah gelecek derslerde? devam edeceğiz والحمد لله رب